Bu da her ayın 2'si billahi 183 Cümartesi. 183 Cümartesi, günümüzü faydalandırsın. Yaptığımız ibadetleri, faatleri, acilani, nacilani, namazları, oruçları, vesail, sadaka ve hayırları mutfuyla keremiyle kabul eyleyiz. Rahmetine vesile eyleyiz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin mübarek hadislerinden bir miktarını, müştadınızın müştadı Gümüşhane'li Ahmet Siyahattin Efendi Hazretlerinin cem eylemiş olduğu gâmûz Ahadis isimli hadis kitabından okuyup izah edeceğiz. Bu hadis-i okunmasına ve izahına başlamadan önce evvelen ve hasreten Efendimiz muhammed Mustafa Hazretlerinin ruh-u için ve onun bütün âl, ashab, etbâb ve ahbabının ruhları için tümle saadat ve meşâhid-i ruh-u için hadiseten bu okuduğumuz eseri telif eylemiş olan Gümüşhaneli Hocamızın ruhu için, Muhammed Sahibi i Bursevi Hazretlerinin ruhu için, eserin içindeki hadislerin ve bilgilerin bize kadar ulaşmasına emek sahip etmiş olan bütün ravilerin, alimlerin ruhları için, uzaktan yakından bu hadisi şerifleri dinlemeye şuraya gelmiş olan siz kardeşlerimizin de ahirete intikal etmiş olan bütün sevdiklerinin ve yakınlarının ruhlarına hediye olsun diye biz hayattaki müslümanların da Allahu Teala hazretlerinin rızasına uygun ömür sürüp ahirette ve dünyada hayırlara nail olmamız ve Cenab-ı Mevlan'ın huzuruna sevdiği razı olduğu kullar olarak varmamız vesile olması için bir Fatiha, 3 İhlas sureyi kıraat edelim buyurun. Hepini okuduğumuz hadis-i şerif cuma günüyle ilgili. Peygamber Aleyhissalatu vesselam Hazreti Ali Efendimiz'den rivayet edilen hadis-i şerifinde buyuruyorlar ki izâkânin yevmûl-cuma'ati Cuma günü olduğu zaman nadet tayrut tayra Kuş, kuşa seslenir. Başka vel vuhuşu kuşa, Vahşi hayvanlar, vahşi hayvanlara seslenir. Ve siba siba'a Çakal, kurt gibi hayvanlar birbirlerine seslenir. Hâsılık, kurtlar, kuşlar, mahlukat birbirlerine seslenir ve derler ki selâmün aleyküm. Allah'ın selamı sizin üzerinize olsun. Allah sizi mahfuz eylesin, himaye eylesin, selamette eylesin. Hâzâ yevm-ül cum Bugün cuma günüdür diye birbirlerine böyle seslenirler diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun iki sebebi olabilir. Birisi birisi izharen ilkavi li an nesaaet ve mahşere ve korkudan olabilir çünkü hem kıyamet Cuma günü kopacak hem mahşer Cuma günü olacak hem de insanların hemen hesapları görülüp cennete girecekler cennete cehennemliklerinde de cehenneme girmeleri o günde olacak diye onun azametinden, korkusundan seslenirler. Aman, dikkat edin der gibi. Yani birbirlerine seslenirler. Bugün Cuma günüdür. Allah size selametlik versin. İnşallah bu günün azametinden, tehlikelerinden sizi korusun gibi olabilir. Veyahut ev li şevfi ve surûl limaz fîhî minel fadâil. Veyahut da Cuma gününe Allahu Teala Hazretlerinin vermiş olduğu faziletler ve o günde insanlara istan olacak nimetlerden duyulan şek ve sürurdan dolayı da birbirlerini müjdeleyebilirler. Çünkü hadise şeriflerde geçmiştir ki Cuma günü olduğu mu Allahu Teala Hazretleri cehennemi bile hak etmiş olan nice asileri Cuma günü hürmetine affediyor. Onun için Cuma Müslümanların bayramıdır. Müslümanlar Cuma günü geldiği zaman Cuma'nın fazla temalinden, kereminden istifade etmek için uyanık olmalılar. Bir kere Cuma günü abdest almalı, kusur abdesti almalı. Çünkü kim Allah'a inanarak, hesabını Allah'tan bekleyerek, sevabını Allah'tan umarak Cuma günü yıkanırsa, kusur abdesti alır da camiye öyle gelirse geçmiş günleri, geçmiş haftasının günlerindeki günahları üç gün ziyadesiyle affoldu. Yani geçmiş hafta yedi gündür, üç gün daha eklenince on günlük günahları affolunur. Cuma'lar kefarettir aradaki günahlara. O bakımdan Cuma günü kusur abdesti almayı büyükler, ihmal etmezlerdi. Hatta bir abdest alacak kadar bir maşrafa su, bir altın değerinde bile pahalı olsa çöl gibi, kuraklık olan yerler gibi mıntıkalarda dahi Yine o sevabı kazanmak için öyle yapmalı derlermiş. Bir altın malum kaç para şimdi? On bin lira mıdır? Yani bin lira mıdır? Yani o kadar bile olsa bu sevap için bu para feda edelim diye düşünürlermiş. allah Teala Hazretleri bizi Cuma'nın taz ve kemalinden istifade ettirsin ve Cuma gününde olan tehlikelerden korusun, o mahşerden, kıyametin sıkıntılarından, Efendim, ahir zamanın fitnelerinden cümlemizi hıfz ve himaye ve rikaye eylesin. İza <gülüyor> kalra reculani fil meclisi yetahaddasan fil huk fe la yajlis ileyhuma Bu hadis-i de iki kişi konuşurken üçüncünün yanlarına gitmemesiyle ilgili. Diyor ki Peygamber Efendimiz hatta işte izne huma ikisinden izin almadıkça yanlarına sokulmasın diyor. Bu da Hz. Ömer radiyallahu aleyhi ve sellem rivayet edilmiş bir hadislerim. Dur bakalım, bu bugün hep halifelerden gidiyor rivayette Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, iki insan izâkâner racûlâni fil meclisi bir toplantı, bir aradaysa yetehaddesâni fil fıkkâh din bilgisi, fıkıf mevzuunda dini bir mesele için birbirleriyle konuşuyorlarsa Fela yezgesi ile ihmal Üçüncü bir kimse onların yanına gelip oturmasın, izin almadıkça. Hatta, yeste izine hımaz. Şimdi malum iki kimsenin tabi yanına sokulmamak lazım. Bu tamam. Umumiyette bunu herkes bilir ama dini bir mesele konuşuyorlar diye sokulabilir insan. Onun için fil fıkıhı demiş. Yani fıkıhtan bir mesele konuşuyorlar bile olsa, dini bir mevzu bile konuşuyorlar bile olsa, Dur, benim de ilmim artsın filan diye yanlarına sokulmak doğru değil. Neden? Çünkü mahrem bir şeyi anlatıyor olabilir. Benim şöyle şöyle bir durumum geçti. Böyle böyle bir özel durumu var. Bu durumda benim ne yapmam lazım diye kimseye söylemek istemediği bir hususu güzakere ediyor olabilir. Evet hukuk mevzudur. Ve dini bir bilgi ama yine de şahsın kendi özel sırlarıyla ilgili olabilir. Onun için izni almadan yanına sokulmayın diye bir edebi peygamber efendimiz tavsiye etmiş ümmetine Hazreti Ömer radıyallahu anh da nakletmiş İzâkâne yevm-ü arefete Gafarallahu lil haçil halisi Fe izâkâne leyletü müzdelifete Gafarallahu lil Fe izâkâne yevm-ü müna Gafarallahu lil cemmâlin Fe Yevrem yecmetil akabe gafarallahu gafarallahu lis-ali fela halkun yahturu zalike'l mevqufe illa Allahu dehu. Bu hadis-i şerif haccin faziletine dair. Neden bu Müslümanlar kalkarlar? Bakın bugün dışarısı sıcak. Sıcakta biraz dolaştım, beyni kaynıyor. Şimdi Arabistan çok daha fazla sıcak. Yumurtayı koysam fırının içine kızar yani pişer. O kadar sıcaktır. Böyle bir fırının ağzı açılmış da dışarıya ateş çıkıyormuş gibi rüzgar öyle öylese. Bu çöller’e eskiden beri 1400 yıldır insanlar yürümüş gitmişler. Çöllere basa çıka, susuzluklar çeke çeke, çeşitli zahmetlere katlana katlana bir ibadet yapıyorlar. Hac ibadeti. İslamın beş temelinden birisi hac ibadeti. Neden yapıyor insanlar bunu? Bu hadis içerisinden anlayabiliriz. Diyor ki Peygamber Efendimiz Arafa günü olduğu zaman, Arafa günü malum Kurban Bayramı'ndan bir gün önceki gündür. O zaman bütün hacılar Arafat denilen bir geniş meydanlık yere çıkarlar. Mekke'yi mücevremeye 20-30 kilometre mesafedeki. Etrafı sivri sivri çatır çatır kayalık taşlarla Efendim bir tepelerle çevrilidir o yer. Ortasında şöyle bir kumluk vadi vardır. Bir taraftan öbür tarafa gider, batma orana derler. Efendim, onun bir köşesi geniş bir düzlük Arafat Meydanı'dır. Arafat Meydanı'nın ortasında da şöyle bir müstakil tepecik vardır. Müstakil tepe, tepecik. O da yine çatır çatır kara taştır, kayadır. Yüksekliği bilmiyorum 50 metre var mıdır? Yani rakımı öteki taraflarına nispetle yüksekliği şöyle 50-100 merdivenle merdiven de yapmışlar döne döne çıkabilir. Insan. Üst tarafına da şu bizim caminin kenarındaki beyaz direkler gibi bir beyaz kalın direk dikmişlerdir. O da demektir ki Resulullah veda Hacını burada. Burada irad veda Hacında veda hutbesini burada okudu. Oraya öyle onun için o beyaz şeyi dikmişlerdir. Şimdi Arafa günü oldu mu? İnsanlar oraya baş açıp yalın ayar efendim çıkarlar. Allahu Teala Hazretlerine tazarru ve niyaz ederler. O gün oldu mu Allahu Teala Hazretleri halis hacıları kabul mukaddes eder diyor Peygamber Efendimiz. Halis hacı ne demek? Başta hiçbir niyet katmamış işin içine kötü maksadı yok. Sırf Allah rızası için ibadet etmeyi düşünmüş. O kadar meşakkatleri çekmeye razı olmuş. Tozlara, topraklara bulanıp Mevlam beni affetsin diye oraya gitmiş. Onu affeder. Bütün hacıları orada, halis hacıları affeder. Fizel Akşam oldu mu oradan ayrılması lazım hacıların. Güneş basarken efendim oradan ayrılması lazım. Ee, orada bulunmazsa acılık tamam olmaz. Yani Arafat'ta mutlaka bulunması lazım insanlar. Ondan sonra güneş bastıktan sonra herkes giderler. Akşam namazı kılınmadan yola revan olunur. İşte 10-12 kilometre kadar ötede veya 7-8 kilometre ötede bir başka yer vardır. Mekke'ye doğru artık dönerler. Oraya müzdelife derler. Müzdelife de gecelerler. Sabah namazını kılarlar. Orada da dua ederler. Geceliğin orada kalırlar. Ve orada dua ederler. Hatta Arafat'ta akşam namazını kılmazlar. Yola çıkarlar. Akşam namazıyla yastığı namazını yastığının vaktinde de kılarlar. Gittikleri yerde Müjdelife denilen yerde. Orada dua edince kafarallahı lüz ticca. Ticaret için gelmişler de Allah affeder. Öbür tarafta has, Halis hacıları affetmişti. ticaret için sür şuraya mal götüreyim. Efendim, para satayım da para kazanayım diye, dünyevi bir menfaat için gitmiş olan tüccarı daha dahi affeder Allah. Oradan da sabah namazını kıldılar mı, yürürler 6-7 kilometre mesafede Mina'ya gelirler. Mina veya Mina veya Mena. Üç harekete caizdir Min harfinde. Mina'ya gelirler. Mina'da iki tarafı yüksek çatır çatır yine böyle kara taşlardan olan bir vadidir, genişçe vadidir. Dar bir vadidir. Oraya gelirler hacılar. Mina'da üç tane yer vardır. Oralarda şeytan taşlama yerleridir onlar. Ondan sonra Mina'nın öbür ücül Akabe'dir. Akabe'den atladılar mı şey, Mekne-i Mükebbeme'ye doğru yol gider oradan. İşte Mina'ya geldikleri zaman Yapar <gülüyor> Allahu lil cemali. Deveciler de affeder Allah. Deveciler de işte orada derler. Hacılar gelsin, gitsin falan diye yük taşımak filan için öyle gelmiş kimseler. Yani bu minniyetle de hani bilgisi, görgüsü az, duygusuz, zayıf kimseler demek oluyor. Onları da affeder Allah. Mineye geldikten zaman. Fe iza ken ye umure Akabe şey olunca, Akabe'deki şeytan taşlama şeyleri olunca, günü gelince yani bayram oldu, artık şeytan taşlamalara başlandı. O zaman gafarallahu lissu'an dilencileri de asrı makulat ediyor Yani hacin son günü. fela halkun yahturu zâlikel mevkıf şu mübarek mahalde toplanmış hiçbir halk yoktur ki illa gafarallahu <gülüyor> Allah onu affetmiş olmasın. Hepsini apı mağdur edilir. Şu sebeple geldi, bu sebeple geldi. Maksadı develeri çekmekti, ticaret yapmaktı veyahut silencilik edip para toplamaktı filan gibi bir bahane dahi şey yapmadan Allah hepsini apı Onun için böyle insanlar koşuyorlar. İnsanlar hacca gitti mi, evinden çıktı mı, duyu rahmandır. Allah'ın misafirleridir. Öyle seslenir. Radyolar ya diyor Rahman, ey Rahman olan Allahu Teala Hazretlerinin misafirleri diye vadilerde öyle seslenirler şeyler, soğutluk, gider derken Allah'ın misafiri. Allahu Teala Hazretleri hiç yolda komaz, hiç mahrum bırakmaz. Yoldayken bir insan ölse yine hacı sevabını verir. Hac esnasında ölse yine hac sevabını verir. Tamamlamadan ölse bile o kadar böyle şeydir. Hatta böyle hac vazifesi esnasında ölenleri Allahu Teala Hazretleri kıyamete kadar her sene hac yapıyor gibi ecir veriyor. Geçenlerde bir enteresan bir şey anlattılar. Anlatan kimseler ciddi tahsil görmüş insanlar. Bizim orada bir eski mebus arkadaşımız vefat etmişti. Eski mebuslardan Allah rahmet eylesin, Arif Hikmet Bey diye birisi. Vefat etti. Oraya gömdük yani bizim ben bizzat bulunmadım ama yani bizim sandıklarımız efendim Bahattin Bey filan sandığımız tüccarlardan kimseler var bizzat tuttular, cenazesine bulundular, yıkadılar gömdüler tamam Mekke-i Mükerreme'de gömdüler aradan bir sene geçti, iki sene geçti üç sene geçti gömdüler onu oraya gidiyoruz yani vefat etti, ailesine de dönmedi gelmedi tamam üç sene geçtikten sonra Kabe-i Müşerrefe'de tavaf ederken birisi bu abi Hikmetteyi görmüş konuşmuş ondan sonra da bizim yine üniversitede profesörlük yapan bir arkadaşımıza yani bunların unvanlarını neden söylüyorum ismen de biliyorum da ama şurada ismini söylemek istemediğimden söylemiyorum yani iyi insanlar böyle akıl başında insanlar böyle hemen her söze kanacak insanlar değil gelmiş demiş ki ya az önce kalabalıkta Arif Hikmet Bey'e rastladım. Konuştuk, hal hatır sorduk filan demiş. Bizim o arkadaş Eren demiş ki ya sen ne söylüyorsun? Ne Demi söylüyorsun demişte Arif Bey'le konuştuk. Yahu demiş Arif Hikmet Bey ölülü üç sene oldu. Allah, yani bir acayip iş. Yanılma olma ihtimali yok. Herhalde diyorum hadis-i şerifte hani her sene hacceder diye vaat var. Hac esnasında vefat eden hacı her sene hac eder, kıyamete kadar. Herhalde Allah o esrarı gösterdi yani. Hac çok tatlı bir ibadettir. Gitmediyseniz gidin, hazırlığınızı yapın. Bu vazifeyi ifade edin. İslam'ın dirençlerindendir. İslam'ın irtişamını görürsünüz. İbretleri görürsünüz. Peygamberlerin dolaştığı yerleri görürsünüz. Hazreti Nuh Aleyhisselam dolaşmıştır. İbrahim Aleyhisselam dolaşmıştır. Hatta Adem aleyhisselam dolaşmıştır, İsmail aleyhisselam dolaşmıştır, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dolaşmıştır, mübarek yerlerdir. Çok muhteşem yerlerdir. O ibadeti yapın, yapmadıysanız tehir etmeyin, çabuk yapın. Bilmezsiniz ki <gülüyor> ömür ne zaman bitecek, sakın ihmal etmeyin. Gidenlere de söylemeyin, ileri gelin. Canım bir kere gitsin, bir daha gidiyorsun da bilmem ne de, burada çeşme yaptır da şunu yaptır da bu, kalkmayın öyle şeyleri. Burası esrarengiz bir alemdir, orada esrarengiz işler döner. Sakın öyle şeylere karışmayın, öyle sözler söylemeyin, öyle düşünmeyin. İmkanınız varsa gene gene, hani vazifeyle, şunuyla, bunuyla, yurt dışına çıktınız, şöyle oldu, böyle kaldı, gene gidin. Gene gidin çünkü Allah Teala Hazretlerinin affı malkiretine nail oluyor, garantili gibi bir şey. Hatta demişler ki, insan hac etti mi günahları affı malkiret olur binahsız olur. Anasından doğduğu gün amel defteri nasıl ben de yazdım. hiç günahlar yazılmamıştır. Öyle tertemiz olur. Ama acaba Allah beni affetti mi derse ilk günahı ondan yazarlar. Seni i̇zan ediyor. İnanmıyor diye o zaman yazarlar. Niye sen inanmadın diye diye böyle kitaplar yazar. Onun için Hacı'ca kıymet söylüyor. Şimdi burada Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş bu şey. Senedi hakkında da bazıları şöyle demişler, böyle demişler. Fakat hocamız diyor ki "Ve raahu kesirun." Yani böyle demişler ama anlamıyorum ben demek istiyor Kâmisadi Talim'i. Çok insanlar rivayetçi bu bilgileri diyor. Ondan sonra arkasından bir hadis-i şerif daha getiriyor. "İza kana aşiyete arafete. Lem yabqa ehadun fi qalbihi miskalu habatin min khaldin min iman illâ ghafar lehu." Bunda Öbür tarafta bir, bazı sözler söylenmiş, sensizler yapılmış diye ya, onun için getirmiş Hocamız Rahmetullahi Aleyh. Arafa akşamı oldu mu? Arafat Dağı'nda o hacıların toplandığı günün akşamı oldu mu? لَمْ يَبْكَ اَحَدٌۜ <gülüyor> Hiçbir sert <şart> kalmaz. لَمْ يَبْكَ اَحَدٌۜ <gülüyor> Hiçbir sert <şart> kalmaz. Fi قَلْبِهِ مِسْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَلْجَلِنۜ bir miskal kadar şöyle kalbinde iman olan kimse, Hiçbir fark kalmaz. İlla ga para Allah muhakkak onu affede. Kıyla ya Resulullah, ehli Arefa kasaten bu müjde sadece Arafat'a çıkmış olanlara mı mahsustur? Sadece onlara mı hastır? Başkaları bundan istifade etmeyecek mi? Onlar için mi bu? Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, bel, qala belil Müslimin e Bütün Müslümanlara umumidir. O haccın hürmetine, o haccın hürmetine bütün Müslümanlar inşallah efendim o, o affu mavkuletten istifade edecekler. Onun için hac zamanı yani kurban bayramı geldiği zaman o güne, o zamana da çokça itibar ve hürmet edin. O on gününde zilhiccenin oruç tutun. Zilhiccenin onundadır malum kurban bayramı. Başından itibaren on gün oruç tutmak sevaptır. Allah'ın Seala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de o günlere ehemmiyet verdiğinden... Velpedir veya Leyalin aşkın ve Şefi Velvet ve vel Leyli o günlere yemin eylemiştir ki önemli olduğunu göstermek için. Babında. İzâkene ya Musâni aha dikün, vela yer düz, vela yechel ve inirûn şatemehu ev kateluhu feliyakul inni saimun inni saimun. Bu meşhur bir hadisi şeriftir. Abdullah bin Mettur radıyallahu yani rivayet edilmiş. Oruçla ilgili. Biz de şimdi oruçluyuz, Ramazan'dayız. Bizimle ilgili bir hadis-i şerif. Yani bizim bugünkü halimizde ilgili bir hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Sizden birinizin oruç günü olursa hem Ramazan hem de Ramazan'ın dışında bir başka zamanda sevap kazanayım diye tuttuğunuz bir oruç günü. Selayi arkadaşlar. Sakın ağzını bozup da çirkin kötü sözler söylesin, söylemesin. Oruç sadece mideye tutturulmayacak. Her ağzanın orucu var. Gözün orucu harama bakmamak. Harama bakmamak. Çıplaklara bakmamak. kulağın orucu yalan dolan dinlememek. Efendim çalgı türkü dinlememek. Efendim her aza'nın orucu var. Her ağza oruca ahenkle ayak uyduracak ve edebini takınacak. Onun için peygamber efendimiz işte ifade etmiş, sakın kötü söz söylemesin. Refes, çirkin söz, küfür filan demek, kötü söz demek. Aslında başka manalara da gelir, burada kötü söz söylememek. Yani daha başka şeylere de denilebilir bu şey. Vela yechel, sakın cahillik de etmesin. Sakın cahillik de etmesin. Yani doğru olmayan işler yapıp da, böyle olmadık şeyler yapıp da cahillik etmesin. Eğer birisi gelip çatarsa ona, derse ki şa'te mehru, şetme derse yani, ederse gelip ağır söz söylerse kendisine ev katilahu veyahut onunla çekişmeye kalkarsa, kavgaya, mücadeleye kalkarsa, desin ki yok ben sana oynarım, inni sa'imum, inni sa'imum, ben oruçluyum, ben oruçluyum, desin, hiç ona uymasın. Yani ne yapalım, o geldi çattı, ben de artık dayanamadım demek değil de, aksine sen oruç diyeyim ben sana uymam diyeyim şey yapabilir orucun işte bu manevi tarafıdır orucun manevi tarafına dikkat etmezse insan maddi sevabından da istifade edemez bir hadisi şerifinde peygamber efendimiz buyuruyor ki yani maddi sevabı dediğim şunu demek istedim aç kalmasından da bir fayda olmaz bu manevi ahlak tarafına riayet etmediği zaman insan aç kalmasından da bir fayda olmaz Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, nice oruçlu insan vardır ki bir intiharı yoktur, sadece aç ve susuz kalmaktan ibarettir. Neden? İşte yalan söylemiştir, onun kalbini kıracak söz söylemiştir, beri tarafı üzecek hareket etmiştir, manevi şartlarla, ahlaki şartlarla riayet etmemiştir diye. Onun için orucu sadece aç susuz kalmak diye düşünmeyin. Oruç, ahlaki bir tavır takınmak demek ki. Sabahtan akşama oruçlu insan Allah vicdeli ıslah etsin kısırlarımızı affetsin. Ramazan geldi geçti. Kadir'ini bilemedik. Gerektiği şekilde oruç tutamadık. Allah bizi bahset. Oruç ahlaklı olma egzersizi demektir. Çirkin söz söylemeyecek, çirkin iş yapmayacak, ters iş yapmayacak, cahillik etmeyecek. Bu arada da kendisini tutmak için oruç e, su da içmeyecek, yemek de yemeyecek. Tamam onlar da var, onlar da var, onlar da var ama asıl ahlaki davranış. Oruçlu melek gibi olacak aksine hareket ederse akşam bir sadece aç ve susuz kalmaktan ibaret olur. O söz de ne kadar güzel bak. Yani aç, susuz da vücuda faydalıdır da Peygamber Efendimiz hiçbir fayda sağlamaz demiyor. Hiçbir fayda sağlamaz demiyor. Akşam bir aç ve susuz kalmaktan ibarettir diyor. Bu demek ki orucun bedene maddi faydası da var. Oruç tutan insanın fazla yağları eriyor. Vücudundaki ağırlıklar gidiyor kalbi dinleniyor, midesi dinleniyor, midesiyle ilgili öteki uzuvları dinleniyor, panço askezi dinleniyor, mide salgı bezleri dinleniyor, karaciğer dinleniyor, hasılı damarlar dinleniyor, her tarafta bir tatil, bir dinlenme hali olmuş oluyor, vücut rahatlıyor. Onun için sevap olmaz manasına, aç kalmaktan başka, aç ve susuz kalmaktan başka bir çare olmaz diyor yani. Sevap kazanamaz demek istemiş oluyor. Yine aç kalmanın kadar olduğunu ifade etmiş oluyor. Allahu Teala Hazretleri güzel oruç tutmayı bize nasip etsin. Tam adabına uygun, feyizli, bereketli oruç tutmayı nasip etsin. Rızasını böylece kazanmayı nasip etsin. İnsan güzel oruç tutarsa Allahu Teala Hazretleri oruçluya sevabı hesapsız verecek. Bir gayri hesap. Oruç benim içindir. Ben oruçlunun sevabını kendim hesaba kitaba sığmaz tarzda çok vereceğim diye hadis-i buyurulmuş. Onun için güzel oluşturup Allah'ın öyle hassiz hesapsız lütuflarına ermeye amaçlayalım, gayret edelim, çalışalım, Allah kolaylık versin, inşallah öyle yaparız. اِذَا كَانَ لَيْلَةُ min مِنْ شَعْبَانَ leyleteha ve وَتُومُوا يَوْمَآ Şimdi bu geçmiş bir şeye ait. Şaban'ın 15'i olduğu zaman, yani berat olduğu zaman. Geçti. Bir dahaki seneye Allah sıhhatle, afiyetle inşallah erdirsin bizi. Ama bilelim malumat olarak. Biliyorsunuz bu okuduğum kitap hadisleri alfabet sırasıyla alıyor. Sırasıyla karşımıza ne gelirse onu okuyoruz. Zamanı geçti ama olsun gene gene ileriye faydası olur. Şaban'ın 15'i yarısının gecesi olduğu zaman yani Berat gecesi olduğu zaman fekumû leyleteha gecesine kalkın ibadet edin ve sûmû şehraha yemaha gündüzünde de oruç tutun geceleyin ibadet edin gündüzünde oruç tutun mübarek bir gecedir çünkü fe inne'llaha teala yenzilü fiha çünkü şaban'ın 15'i olduğu zaman o gece Allahu Teala azzetleri nüzul eyler iner gelir Liguru bir şemsi güneş battıktan sonra gelir. güneş batar batmaz bir gün evvelinin güneşi batar batmaz Şaban'ın 15'inin gecesi girdi mi, Allah-u Teala Hazretleri müzurleyiler, ila sema dünya, dünya semasına. Dünya semasına müzurleyiler. feyekulu ela müstakirin fe lehu yok mu bir tevbe istifar eden onun tevbesini kabul edip de onu asr-ı edeyim diye seslenir. Şimdi Allah-u Teala Hazretleri nerededir? allah Teala Hazretleri her yerdedir. Ve hüve mâsım ey Siz nerede olursanız olun allah Teala Hazretleri sizinle beraberdir. Fe eyne mâ küvellû fessemme vecbullah. Yüzünüzü nereye dönerseniz Allahu Teala Hazretleri'nin Zat-ı Şerîs'i oradadır. Her yerde hazır ve nazirdir allah Teala Hazretleri. Semai dünyaya nüzül ne oluyor? Semayi dünyaya nüzül allah Teala Hazretlerinin o güne mahsus müstesna ikramı demek oluyor. Mekandan münezzehtir, allah Teala her, her zaman, her yerde hazır ve daha hazırdır ama o gün çok büyük lütuflar, Allah'ın rahmeti çok e, yaklaşıyor insana demek. Yok mu bir tövbe eden, tövbesini kabul edeyim de? Ela müsterzikun, yok mu rızk isteyen, ve erzikahû, rızk ihsan edeyim ona. Ela müptelen, yok mu bir musibete, belaya, hastalığa uğramış kimse, Fa Ona afiyet istan edeyim. Elasa illun fa ufiyehu yok mu ben işe isteyen, ismini vereyim diye. Ela keza, ela keza yok mu öyle, yok mu böyle diye seslenir, seslenir. Hatta tablo el penciru doğuncaya kadar. Şabanın o gecesi öyle mübarek bir gecedir. umumiyetle kullarına böyle nida edip onları affedeceğini müjdeler yani Şaban'ın 15'inde müstesna bir mükafat vardır ama her gece o vakit bereketli güzel bir gecedir her gece onun için sahura kalkın sahur yapmakta bereket vardır sahura kalktığınız zaman abdest alın iki çık namaz kılın teheccüd namazıdır sevabı çoktur bu hayır bereket fecir'e kadar devam eder fecir ne demek? Karanlık gecede, bunları da öğrenin, bunların hepsi lazım. Karanlık gecede, şöyle uffa baktığınız zaman her taraf kapkaranlık, hiçbir şey görmezsiniz, gece çünkü. Şöyle bakarsanız, yer ile gökün nereden ayrıldığı bile belli olmaz. Ama dikkatli bakarsanız bir zaman sonra göğün doğu tarafında, orada dağları fark edersiniz. Bak işte şurası dağ, şu tarafı sema diye, böyle belli olur. O tarafta hafif bir ışık vardır. İşte öyle bir ışık belirdiği zaman ona fecir derler. Gece artık oradan yavaş yavaş aydınlanma başlayacak. Doğu olduğu bellidir orada. Yani başka tarafta onu göremezsiniz. Ona fecir derler. O fecire kadar insan yiyip içebilir, serbest efendim. İşte o ibadet vakti de o vakittir. Fecir şey yaptıktan sonra bu hayır kapıları kapanır. Yani pazar kalkıyor, pazar bitiyor, alışveriş tamam oluyor pazar yeri artık kapanıyor demek. O vakti uyanık geçirirse insan seher vakti derler ona. Sahur ne demek? Sahur ve seher vaktinde yenilen yemeğin adıdır aslında. Yemek adıdır sahur. O işin adıdır. Sahura kalktım ne demek? Seher vaktinde yemek yemeye kalktım demek. Ama biz onu manasını unutmuşuz. İşte o sahur vakti, seher vaktinde uyanık olma gayret edin. Dağlar ile taşlar ile ''Çağırayım Mevlam seni.'' Seherlerde kuşlar ile ''Çağırayım Mevlam seni.'' dediği gibi Yunus Emre'nin. O vaktin ibadet sevgini tadın. O vaktin bereketinden istifade edin. O vakitteki dualardan faydalanın. Yani dualar kabul olur. Ondan istifade edin. ''İza kâne yevmul hamisi ba'tallahu melâiketen ma'hum suhusun min kıddatin ve aklamun min zehebin.'' يَكْتُبُونَ يَوْمَ الْخَمِيْسِ وَلْ لَيْلَيْسَ الْجُمُعَةِ اَكْسَرَ Nasi عَلَيْيَ سَلَاتًا Bu hadis-i şerif de Peygamber Efendimiz'e salat selam getirmekle ilgili bir hadis-i şeriftir. Biliyorsunuz Peygamber Efendimiz'e salat selam getirmek biz Müslümanların bir vazifesidir. Allah emrediyor bize hangi ayette yermede Bismillahirrahmanirrahim. İnna Allah ve meleketehu nusalluna ale'n-nebi. Ya eyyuhellezina amenu sallu alayhi ve sellimu teslima. Bu ayet kelimede Allah bize ona salatı selam getirmeyi emrediyor. Kendisi de salatü selam ediyor Resulüne. Yani rahmet etmiş. Rahmetini daim tutuyor. Melekleri de salatü selam ediyor. Yani dua ediyorlar efendim. Müslümanlara da ona salatü selam etmeyi Allahu Teala Hazretleri o ayet kerimesiyle emretmiş. Onun için biz vazifeliyiz Resulullah'a salatü selam getirmekle. Zaten her namazımızın içinde de biliyorsunuz tahiyyata oturduktan sonra Allah'ın salli barik okuyarak salatü selam getiriyoruz. Salatü selam Resulullah'a ulaştırılır. Allahu Teala Hazretleri malum eder ona. Siz salatü selam edince Resulullah sizi isminizle bilir. Çünkü bildirilir temizle. Bu hadis-i şerifte de şöyle nakledilmiş. Perşembe günü olunca Perşembe günü olunca Allah melekler gönderir. Bunların yanında sayfalar vardır gümüşten. Kalemler vardır altından. Altından kalemler, gümüşten sayfalarla melekler gönderir. Perşembe günü Allah. Bunlar يَكْتُبُونَ يَوْمَ الْخَمِيسِ وَلَيْلَةَ cuma. Perşembe gününü ve cuma gecesini yazarlar. Ekseren النَّاسِ aleyhi salaten Bana en çok kim salatü selam ediyor diye yazarlar. O melekler ismiyle cismiyle Peygamber Efendimiz'e salatü selam getirenleri yazarlar. Onun için Perşembe günü ve Perşembe günü, akşam namazından sonra Cuma gecesi, Cuma gündüzü Peygamber Efendimiz'e salat-ı selamı çokça edin, şefaatine nail olursunuz çok feyizlere erersiniz çok hayırlara nail olursunuz çok hikayeleri vardır bunun olmuş, başa gelmiş geçmiş şeyleri vardır çok insan hayırlara nail olmuştur salat selam getirmekte onun için siz de tavsiye ederim bu salat selama dikkat edin İzakane gullamı yetimen, hemsehu bir aşıhi hakeza ila kudam. Ve izakane lehü ebu, hemsehu bir aşıhi hakeza ila kulp min Çocuk, bu yetimlerle ilgili bir hadis veriyor. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki. Çocuk yetim ise, yani babası yoksa, ölmüşse, mahrum demek kendisini koruyacak kimseden, yetim bir çocuk. Çocuk yetim ise onun başını şöyle okşayın diye, arkadan öne doğru şöyle okşamayı tavsiye etmiş Peygamber Efendimiz. İza kâne lehu ebun, babası varsa, Femse hu bire hakeza, başını şöyle okşayın diye, önden arkaya doğru şöyle tarif etmiş. Yani bu demektir ki anasız babasız çocuklara şefkat edin, yetimlere merhamet edin, onları okşayın. Hatta bir hadis-i şerifte geçmiştir ki Men kim bir yetimin başını böyle okşarsa sevgiyle, şefkatle, merhametle lem yemsahhu illa lillahi kâne lehu bi küllü şâretin temurru yeduhu hasenetin elinin dolaştığı her saçın teli için bir hasene verir Allah. Onun başında saç var ya yetimin elinin üzerinde dolaştığı her saç teli için Allah o okşayan kimse, kimseye bir sadaka verir diye hadis-i şerif geçmiştir. Onun için yetimleri kollayın. Anasız veya babasız kimseleri gözetin. Onların anasızlarını, babasızlarını kendine çektirmeyin hissettirmeyin. Onlara ne kadar iyi bakarsanız o kadar iyi olur. Bir keresinde Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, yetimlere bakan kimseyle ben böyleyim cennette. Yani parmaklarını şey yapmış böyle. Yan yanayım. Komşu olacağız demek istemiş. İki parmağını böyle işaret ederek. Onun için böyle kimseleri etrafınızda araştırıp onları kollar gözetirseniz iyi olur. Gelelim güzel, enteresan bir Mevzu ah. İza kâne selasetün pişepirin. Tel yeun muhum akrauhum. Tel mehum akrauhum. Ve intâne askaruhum sinnen Ve intâne azkaruhum sinnen Fe iza em mehum sehve emiruhum. Bu da imamlıkla ilgili bir hadis-i şeriktir. İmamlık. Biz şimdi 1400 yıl geçtiği için aradan dinimizin bazı şeylerini biraz kaybetmişiz. Tabi araya bir cahillik devri de girmiş. Dini eğitimin az olduğu bir devre. Unutmuş insanlar. Şimdi 3 kişi seferde bulunursa bir tanesinin imam olması lazım. İmam ne demek? Reis demek, başkan demek. Bir tanesi başkan olacak. Derbederlik yok. Başkan olduğu zaman da sözü dinlenir yani. Peygamber Efendimiz şimdi bunu bildikten sonra sözünü anlarsınız Peygamber Efendimiz buyuruyor ki üç kişi seferdeyken teliyümmehum akrauhum Kur'an-ı Kerim'i en iyi bileni, en iyi okuyabileni onların imamı olsun. Gitsin başlarına namazı okulsun. Kur'an'ı çok bilen ve manasına iyi vakıf olan ve güzel okuyan. Yani haklara hakkını veren, güzel okuyan kimse imam olsun. İmamlık çok önemlidir. İmamlık da önemlidir. Imam, i̇mamın arkası da önemlidir. İmamın arkasına imamlık meselelerini bilmeyen kimse geçmeyecek. Ta arkasında çünkü imamın efendim burnu kanadığı zaman, abdesti bozulduğu zaman, kendisine bir baygınlık, bir hal, bulantı bir şey geldiği zaman arkasındaki insanı çekecek. Sen imam ol diyecek cemaatin namazı bozulmadan devam eder namaza. Arkasındaki bu meseleleri bilen kimse olacak. Okuf bilgisine sahip kimse olacak. Şimdi birisi en iyisi imam olacak. İmamlık o kadar önemli değil ki sıralamıştır kitaplarımız. En bilgilişi imam olacak. Ondan sonra o şartlarda eşitlerse şu şartta olanı, onda da eşitlerse şu sıfatı sahip olanı filan diye sıralamışlardır kitaplarımız. En bilgilişi imam olacak. Fe <gülüyor> iza imamlık ettiği zamanda fe huve emiruhum. O da onların komutanı demektir. Artık. Çöz onun. Madem o, onun namazda öne geçiriyorsun, arkasında namaz kırıyorsun, ondan sonra da sözünü dinleyeceksin. Yani emir o, emir komuta onda, söz onun, onu dinleyeceksin. Şuraya gidelim mi? Gidelim derse gideceksin. Gitmem demek yok. Yani uyuyacaksın şeyine, itaat edeceksin. İslam çok güzeldir, çok intizamlı bir dindir. Ne yolculukta, ne böyle toplulukta, hiçbir karışıklığa meydan vermez. Her şeyi nizama koymuştur. Herkese hakkını da vermiştir, vazifesini de yüklemiştir. Herkes hakkını, vazifesini bilir İslam'da. Müslümanlığın geldiği yerde düzgünlük olur. Demir tozlarını şöyle saçarsın kağıdın üstüne darmadağınık. Mıknatısı tutu verirsin. Hepsi intizama girer. çizgisiz çizgi olur demir tozları. Bunu fizikte böyle deney olarak yaptığında işte böyle mıknatıs gibidir İslamiyet. Bir yere geldi mi her şey intizama sokar. Baba evladına karşı vazifesini bilir, evlat büyüklerine karşı vazifesini bilir, kadın kocaya karşı vazifesini bilir, koca karısına karşı mesuliyetlerini vazifesini bilir, efendim komşu komşuya karşı vazifesini bilir, asker vazifesini bilir, komutan vazifesini bilir, devlet başkanı vazifesini bilir, vali vazifesini bilir, her şey intizama girer. İslam böyle hiçbir tarafı ihmal edilmemiş yek fare bir mükemmel, muhteşem hayat nizamıdır. Mükemmel her şeyi. Hiçbir tarafı eksik değildir. Dünya nizamları eksiktir. Neden? Mesela geçen gün şikayet etmiş birisi. Duydum. Şeyde, taksim'de. Karakola gitmiş demiş ki komşu affedersiniz evinde çıplak geziyor demiş. Şikayet etmiş. Hakikaten anlaşılan edepsiz bir kadın veya bir komşu Camlar, pencereler, ışıklar, şeyler açık, çırı sıprak geziyormuş evde. Karakolda demişti, ne yapalım evinin içi, size demişler? Yani evinin içi demişler. İslam böyle değil. İslam insanın evinin içine de karışır, kalbinin içine de karışır, kafasının içine de karışır. Her şeyi, her şeyi tanzim eder. İslam'ın güzelliği buradadır. İslam maddeye de hakimdir, manaya da hakimdir. Bedene de söz söyler, ruhada söz söyler. Ferde de söz söyler, cemiyete de söz söyler. Böyle mükemmellik hiçbir şeyde yok. Bak bu Müslüman olan büyük mütefekkir, Fransız mütefekkirine soruyorlar. Diyorlar ki, niye Müslüman oldun, İslam'ın nesi güzel? Diyor ki, kapitalizm insanı paraya esir etmiştir. Paranın esiri. Kimin parası çoksa ötekileri köle ediyor. Esir. Şunu şöyle yap, bunu böyle yap. O parasıyla isterse istediği rezaleti yapar, istediği şekilde harcar. Efendim şeyini, e, efendim otomobilinin çamurluklarını altından yapar, olmadık zıpırlıklar yapar. Geçen de bir gazetede okudum, Bulgar'ın birisi denizin ortasına bilmem kaç milyar para harcayarak bir suni plastik ada yapmış. Deli diyor yani gazete. Deli adam. Yani o kadar milyarı denize dökmüş bir su ada yapmış. Deli. Parası çok. İşte böyle parası olan istediği deliliği yapar, parası olmayan da parası olan delinin kölesi olur. Kapitalizm bu, kapitalizm insanı paraya köle yapar. Komünizm, komünizm de devlete köle yapar diyor. Devletin dediği dediktir, ut, otur, ut, kalk, şu kadar senin malın yok, mülkün yok, arazin yok, şeyin yok, sen devletin adamısın, şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın, elince kırbaç, ata kırbaç şaklatır gibi, insanın hürriyeti, gönlü, kalbi, aklı, fikri hiçbir şey bırakmaz, mahveder insanı. Yani devlete esir eder. İslam diyor, İslam insana izzet ve şerefini vermiştir diyor. İslam her tarafı gözetir. Ne devlet nizamını ihmal eder, ne ferdin hürriyetlerini ihmal eder. Ne zengini ihmal eder, ne fakiri, fakiri ihmal eder. Zengini öyle felahiyet vermez. Zengin parası istediği gibi harcayamaz İslam'da. Hele bir harcasını alımallah, tepesine çıkar şey müminim, bunu böyle acıyamasın diyebilir para benim diyemez İslam'da zengin çünkü mükemmel nizam eksik tarafı yok püf noktası yok, kaçamak noktası yok her tarafını tazim etmiş işte imamlık filan meselesi de böyle bak sokağa, çarşıya, pazara yolculuğa giderken bile koyuyor her şeyi İslam İzakene Yevmul Kıyameti Kıyamet günü olduğu zaman ha okuyayım İzakene Yevmul Kıyameti kündü imamen nebiyyin ve hatibehum ve sahibi şefaatihim gayre fakhrin Bu hadis-i şerifte Cübeyyüb-i Kâb radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş sahih bir hadis-i şeriftir. Peygamber Efendimiz burada kendisini bize bildiriyor. İstikbala'a ait durumunu bildiriyor. Diyor ki kıyamet günü olduğu zaman ben peygamberlerin imamı olacağım. Önderi olacağım, başına geçeceğim. Kiraj yani gecesinde imamı olduğu gibi. Bütün peygamberlerin imamı olacağım. Ve, ve hepsinin hatibi olacağım imamı ve hatibi olacağım. Yani hem onlara söz söylemek babında hem de onlar namına Allahu Teala hazretlerinden niyaz ve münacat etmek babında onların hatibi olacağım. Ve sahibe şefaatihim, şefaatçileri olacağım. Şefaatlerinin sahipleri olacağım. Gayre faksin. Övünme yok. Övünme olmadan gerçek bu. Peygamber Efendimiz böyle diyor. Peygamber Efendimiz Seyyidül Evvelin evvel akerindir. Allahu Teala Hazretleri insan olunun ulaşabileceği en yüksek makamı, en yüksek geleceği Peygamber Efendimize vermiştir. Gelmişin, geleceğin, geçmişin, olacağın hepsinin en üstünüdür Resulullah Efendimiz. Allahu Teala Hazretleri övmüş, sevmiş, öyle yaratmış. Huyu güzel, kendi güzel, hali güzel, sünneti güzel, yolu güzel, hayatı güzel, huyları güzel, her şey güzel. Öyle bir peygamber. Peygamber Efendimiz bunu bildiği halde edebinden hiç şaş şaşmamıştır. Mağzakal, Basar'ı ve Mağzakal. Miraç'ta da öyle. Miraç'a çıktığı zaman da allah Teala Hazretleri ona ne harika şeyler gösterdi. Nelere mazhar Hiç şaşırmadı. Hani affedersiniz anlatmak için söylüyorum. Bir küçük çocuğa biraz iltifat etsen şımarır değil mi? Güler, şaşırır şımarıklık yapma falan başlar. Hadi bakalım şımarma falan diyelim. Hani biraz irtifat insanı şımarlığıyla. Resulullah Efendimiz o yüksek makamlara rağmen güzel huyu ile devam etti. Yani ne kibir, ne ucub, ne kötü bir hal, ne övülmek ne daha başka bir hoşa gitmeyecek durum. Hiçbir şey olmadı. Yani o güzel makamların hepsini hazmetti Resulullah. Efendimiz. Hepsine rağmen yine bir tevazu yine böyle mahfiyet karane yine merhametli yine şefkatli ben Allah'ın sevgili kuluyum diye de başkasına da şey yapmadı yani. Öyle bir peygamberin ümmetiyiz. Sözümüz saatlerce sürer, günlerce sürer. Onun menkabeleri bitmez. Güzellikleri, huylarının güzellikleri anlatmakta bitmez. Yalnız tavsiye ederim ki okuyun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerini iyi tanımıyoruz biraz şöyle gençleri bilen, muhiti bilen bir insan olarak söylüyorum. İslam'ı iyi bilmiyoruz ve Resulullah'ı tanımıyoruz. Çok cahil kalmışız. Yani olduğundan çok farklı şekilde kafamızda Resulullah tasavvuru. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i ne üniversite profesörleri biliyor, ne şunlar biliyor, ne bunlar biliyor. Kimisi kadirini tencil ederek düşünüyor, kimisi sahnene layık olmayan şeyler söyleyerek düşünüyor, aman doğru tanıma doğru bilmeye çalışın. Çünkü bu dünyada onunla dostluğu kuramayanın onun ahirette işi harab olur. Çünkü la ilahe illallah Muhammed'e resulullah'tır. İnsan la ilahe illallah derse imanı tamam olmaz. Bizim imanımızın bir kanadı ve Muhammed'e resulullah'tır. Resulun olduğunu, Hazreti Peygamber'in peygamberliğini ikrar etmekti. O kanat olmadan kuş uçmaz iki kanatlı olmadan. Resulullah'a tabi olmadan, onu sevmeden, onunla direkt alakayı, bağlamlılığı kurmadan kamil müslüman olamaz insan. Alhamdülillahimlezzü <gülüyor> <gülüyor> cealina ümmeti Muhammed. Sizi Muhammed ümmetinden yapan Allah'ın Teala hazretlerine hamdü fenalar olsun. Bu şerefe ermek için eski insanlar çok yalvarmışlar. Ya Rabbi ne olur beni yaşat onun ümmeti olayım diyen çok, çok peygamberler geçmiş. Resulullah'ın ümmeti olmayı çok ya biz bu nimetin kadirini bilelim, sünnetini öğrenelim, yolunca yürüyelim. İnşallah ümmetine de güzel hizmet etmek şerefiyle Allah bizleri beni şereflendirsin. Çünkü ümmetin bozulduğu fesada uğradığı zamanda sünnet-i seniyeye uyan insana diyor Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifinde 100 şehit sevabı vardır. O sevabı Allah cümlemize ihsan etsin inşallah. Zekâne bir râculi el-cirâhatu fi sebi'lillâhi evin kuruhu evin cüdrâ fe yüçnibu fe yakâfı en yeğtetile en yemute fel yeteyemem. Sizden, sizlerken de bir vacile, kişide, bir adamda, Allah yolunda bir yara olmuşsa, yahut bir çıban çıkmışsa veyahut bir hastalık sivilce peyan gibi bir şey, derici hastalığı olmuşsa, yıkanması icap etmişse, cünüp olmuşsa ve yıkanmaktan korkuyorsa, yıkandığı takdirde o yarası artacak, bir cerahat su değdiği zaman uygulur, efendim, Ölürüm diye korkuyorsa teyemmüm etsin. Teyemmüm etsin diye Peygamber Efendimiz e, o hususu öğretmiş. Bizim dinimizde biliyorsunuz ibadetler abdest ile olur. Kur'an okumak abdest ile olur. Namaz abdest ile olur. Abdest alırız. O olmazsa namaz olmaz. Abdest olmadan Kur'an yerime tutamayız. Abdest alırız. Malum Erkekler ve kadınlar için belli şartlarda boy abdesti almak gerekir. Bazı kimseler bunları bilmiyorlar. Yani o kadar cahil kalmışlar ki boy abdesti alması gerektiğini bilmiyor. Koca adam olmuş, Amerika'da satsı görmüş. Efendim, anası babası artık bunu gelelim demişler. Nikâhına gitmiş arkadaş. Haberi yok hocam diyor. Tamam, bir boy abdesti nedir İslam'da bilmiyorum. İslam'da böyle bir abdest var. İnsan cünüp olduğu zaman, yıkanması gerektiği zaman efendim, boy abdest alacak. Namaz kılacağı zaman, Kur'an okuyacağı zaman normal abdest alacak. Yüzünü, ellerini, ayaklarını yıkamak süresiyle abdest alacak. Peki özrü varsa, suya değdiği zaman böyle bir yarası artarsa, hastalığı çoğalacak olursa, bir mazereti varsa o zaman, işte bak dinimizin güzelliğinden bir tanesi daha teyemmüm edilir. Hiç suya değdirmeye lüzum Şöyle toprağa ellerini şey yapar insan, şöyle yapar, şöyle ellerini vurur, şöyle... Yani bir şey değil, bir şey sürmüyor. Toprağa ellerini şöyle sürmüyor, çilkeliyor, bir şey yok elinde. Onunla böyle yüzünü sürer, onunla ellerini sürer, işte sana akdet oldu. Tamam, Bitti. İşte buna teyemmüm derler. Bu ayet-i de bize müsaade edilmiş, emredilmiş bir husustur. Ve teyemmül nezla ayıdan ayet-i Bu abdest yerine geçer. Eğer hastaysan, bir mazeretin varsa, böyle yaralıysan, su de zaman şey olacaklar. Veya su bulamadıysan. Şöyle gidiyorsun. Dört bir tarafın kum, su yok. Namaz vakti geldi. Ne yapıyorsun? Kumla teyemmüm yaparsın, namazı kılarsın. Olur yeter. İlimlik kolaylık değil. Zorluk değil değil. Su bulamadın, teyemmüm edersin. Yaran var, teyemmüm edersin. Allah-u Teala'nın böyle kolaylıklar ihsan etmiştir. İzâ kebberel abdû fetelet teksiret ma beyne semai vel arz min şey'in. Bu da bazı sözler vardır manasını bilmiyoruz, önem vermiyoruz. Veya elimizde bir hazine var, kıymetinin farkında değil. Onun gibi bir hadis-i buyurmuş ki Peygamber Efendimiz Ebu Derda radıyallahu anh'ın göre kul Allahu Ekber dediği zaman Allahu Ekber dediği zaman onun bu Allahu Ekber sözü tekbir getirmesi tema ile yer arasında ne kadar şey varsa hepsini kaplar. O kadar muhteşem bir şeydir Allahu Ekber demek. O kadar kimnettidir, o kadar sevaplıdır, o kadar muazzamdır, o kadar tesirli bir şeydir Allahu Ekber sözü. Ne zaman Allah hak verilen insan, tabi namaza dururken Allahu Ekber diyoruz, başka zamanlarda denilir. Malum Kurban Bayramı'nda tekbirler vardır. Bu tekbir sözü böyle kıymetli bir sözdür, yeri göğü doldur her tarafı kaplar, yayılır her tarafa cevabı. Manası ne? Manası Allahu Ekberu, Allahu Teala hazretleri, düşünebildiğin her şeyden mukayesesiz derecede daha büyük demek. Eğer Ekber bir sözünün arkasından birkaç şey gelseydi, o zaman mukayesele olurdu. Mesela Allahu Ekber, min dünya, minet semavat, min ka'inat filan, neyse, yani şundan daha büyük, bundan daha büyük. Ekber diye mutlak geldiği zaman manaşı oluyor. Asla hayale gelebilecek ne varsa her şeyden daha malzamdır Allah-u Daha uludur, daha büyüktür demek. Onun için Tanrı uludur sözü, Allahu Ekber sözünü sayısınayamaz, ayağına su dökemez yani. Allah-u çok muhteşem bir sözdür ve çok derin manası vardır. Allahu Teala Hazretleri hiçbir şey ile mukayese mümkün olmayacak derecede büyük demek. Öyle bir söylüyoruz biz. allah Ekber dediğimiz zaman onu öyle diyerek giriyoruz namaza. Tüylen diken diken olur insan. Arapça bilse, manasına vakıf olsa, alim olsa, şu yaptığı ibadetlerden tüylen diken diken olur. Bir namaz yeter insanın olgunlaşmasına, adam olsa. İğne bastırdığımız zaman. Ama işte bir alışkanlık belası derler buna. Hani alışan doktor acıması kalmaz ya. İğneyi yapan adam, iğneci acır mı hiç? Karşısındakiler. Ama bir başka insan basıramaz bir türlü iğneyi. Merhamet eder. Ötekisi ne? Alışma belası. Alışmış, kanıtsamış artık. Tesir etmiyor. Bize de şu yaptığımız ibadetler kanıtsamışız biz. Kıymetini bilmiyoruz. Halbuki çok kıymetli. Allah -u Teala Hazretleri yaptığımız şeyin şuuruna ererek yapmayı efendim inceliklerine ermeyi cümlemize nasip eylesin. Allah Teala Hazretleri cümlemizden razı olsun. Cümlemizi hayırlı ilimlerle mücehhez eylesin. İlimden murat sağa sola gösteriş yapmak değildir. İlimden murat öğrendiğini tatbik etmektir. Şimdi geçen günden beri düşünüyorum gazetelerin hepsi yazıyor. Cumhuriyet gazetesi yazıyor. Milliyet yazıyor, hürriyet yazıyor. Ya hangi gazete varsa bir tarafta çıplak kadın etimleri, bir tarafta Ramazan sayfası. Allah'ın acayip bir işi. Hep bir ikramı meteksi yazılar yazıyor. Çarşaf gibi sayfalar. ve hakikaten enteresan şeyler yazıyorlar. Yani insanın parası olsa, her gazeteyi alsa, Ramazan sayfalarını kesse, dosyalasa. Çok güzel bilgiler var. Şimdi adamlar Mesela geçen gün Cumhuriyet Gazetesi'nde okudum bir caz müziği ishabı, cazcı, yani Frankfurt'tan gelen müziyenin şeyi, efendim büyük meşhur bir yerden Müslüman oldu. Başka bir yerde okudum, efendim Fransızların meşhur bir tepekiri, özçekarisi Müslüman oldu. E, yine duydunuz, efendim şu yaşayan deniz programının kahramanı, kapkan kuşu Müslüman oldu. E, ne oldu? Milletin kanı kopardamıyor. Ya ne oldu? Bu adamların hepsi Müslüman oluyor, sen neredesin ya? Alem Müslüman oluyor, aklını başına toplasana. Alem Müslüman oluyor, Avrupa Müslüman oluyor. Sen ne? Sen nesin? Koyun gibi dolaşıyor millet ortada. Şu hale bak, Ramazan'da. Ağzına sigarayı almış, öyle kullanıyor arabayı. Yani, nereden açtım sözü nereye getirmek istiyorum? Bir sözü insan duyması mühim değil, gereğini yapacak. Bir şeyi bilmesi mühim değil, icabını yerine getirecek, yapacak. Kaptan kusura Müslüman olmuş, Roja Müslüman olmuş, bilmem kim Müslüman. E, o zaman sen de Müslüman ol, aslında başına sopla, kümle alem Müslüman oluyor. Demek gerçek oymuş. Adamın gerçeği aramakla ilgisi yok ki, ot gibi yaşıyor. Olmaz. Yani bildiğini insan çindirecek. Ve bilgisine göre hareket edecek. Sana deseler ki, şu yoldan ileriye doğru giderken arada bir yer örtülü ama şey derin bir sükur var. Baktığın zaman çıkıyor bir şey diyeceksin. Onu bilsen oraya gidebilirsin. Aslında yanlış bir durumda ne Şöyle diyor, bak şu tepe kumlarla şu aradaki yer, Onu küçük bir dolanıp gidersin. Veya plançaya yerde, efendim,